646 numaralı konu, Hazreti Osman'ın kuşatma altında bulunduğu sırada kan dökülmemesi için kendisine yapılan yardım tekliflerini reddetmesi, evet, Ebu Katade ile bir başka kişi kuşatma altında bulunan Hazreti Osman'ın yanına girdiler ve ondan hacca gitmek için izin istediler, o da onlara izin verdi, daha sonra bu ikisi Hazreti Osman'a, ey müminlerin emiri, bu kavim galip gelip de sana bir şey yapacak olurlarsa kimin yanında yer alalım, diye sordular, Hazreti Osman, cema